Bazı insanlar vardır nazar ettiği vakitte halkın kalbinden geçeni Allah ona gösterir. Yani halkın kalbi orman gibi, onun nazarı da aslan gibidir. Nasıl ağaçlar ormanda böyle bila perva dolaşırsa insanların kalbini sözer. Halbuki kalp mühimdir, sır kutusudur. Ama Allah bazı kullarına gösterir. Hep Allah'ın kudretindedir.